30. lema. 31. mektubun 30. leması ve Eskişehir Hapishanesinin bir meyvesi 6 nüktedir. Denizli Medresesi Yusufiyesinin bir ders-i azamı Meyve Risalesi olduğu ve Afyon Medresesi Yusufiyesinin kıymetli bir ders-i ekmeli El Huccetu Zehra olması gibi Eskişehir Medresesi Yusufiyesinin gayet kuvvetli bir ders-i azamı da İsmi Azam'ı taşıyan, altı ismin altı nüktesini beyan eden bu otuzuncu lem'adır. adır. İsmi Azam'dan hay-ı dair parçada pek derin ve geniş meseleleri herkes birden bilemez ve zevk etmez. Fakat hissesiz de kalmaz. Birinci nükte İsmi kuddusun bir nüktesine dairdir. Bu Kuddüs nüktesi, otuzuncu sözün zeylinin zeyli olması münasiptir. Bismillahirrahmanirrahim وَالْاَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ Ayetinin bir nüktesi ve bir ismi azam veyahut ismi azamın altı nurundan bir nuru olan Kuddüs isminin bir cilvesi Şaban-ı Şerif'in ahirinde Eskişehir hapishanesinde bana göründü. Hem mevcudiyeti ilahiyeyi kemal-i zuhurla hem vahdet-i rabbaniyeyi kemal-i vuzuhla gösterdi. Şöyle ki gördüm bu kainat ve bu küreyi arz daim işler bir büyük fabrika ve her vakit dolar boşalır bir han bir misafirhanedir. Halbuki böyle işlek fabrikalar, hanlar ve misafirhaneler müzehheratla, enkazlarla, süprüntülerle çok kirleniyorlar, bulaşık oluyorlar ve ufunetli maddeler her tarafında teraküm ediyorlar.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 hikmetli bir tanziften, bir dikkatli tathirden ileri geliyor. Ve eğer o daimi tathir ve süpürmek ve dikkat ile bakmak olmasaydı, bir senede bütün hayvanların yüz bin milletleri, arzın yüzünde boğulacaklardı. Ve semavatın fezasında tahribe ve mevte mazhar olan kürelerin ve peyklerin, belki yıldızların enkazları, başımızı ve diğer hayvanatın başlarını, Belki küre arzın başını, belki dünyamızın başını kıracaklardı, dağlar büyüklüğündeki taşları başımıza yağdıracaklardı ve bizi bu vatanı dünyeviimizden kaçıracaklardı. Halbuki eskiden beri o yukarı alemlerdeki tahrip ve tamirden medar ibret olarak yalnız birkaç semavi taşlar düşmüş ise de hiç kimsenin başını kırmamış. Hem zeminin yüzünde her sene mevt ve hayatın değişmeleri ve dövüşmeleri yüzünden yüzbinler hayvanat milletlerinin cenazeleri ve 200 bin nebatatın tayelerinin enkazları, ber ve Bah’rin yüzlerini fevkalade öyle kirleteceklerdi ki Zişhur, o yüzleri değil sevmek, aşık olmak, belki öyle çirkinlikten nefret edip, mevte ve ademe kaçacaklardı. Bir kuş kolayca kanatlarını ve bir katip rahatça sayfelerini temizlediği gibi bu tayyare-i arzın ve bu tuyuru u semaviyenin kanatları ve bu kitabı kainatın sayfeleri de öylece temizleniyor, güzelleşiyor ki ahiretin hadsiz güzelliğini görmeyen ve imanla düşünmeyen insanlar dünyanın bu temizliğine, bu güzelliğine aşık olurlar, perestiş ederler. Demek bu saray âlem ve bu fabrika kainat ismi Kuddüs'ün bir cilve-i azamına mazhardır ki o Tanzifi Kudsi'den gelen emirleri değil yalnız denizlerin akilül lahm tanzifacıları ve karaların kartalları belki kurtlar ve karıncalar gibi cenazeleri toplayan sıhhiye memurları dahi dinliyorlar. Belki o kutsî evamiri tanzifiyeyi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 Yüzüne konan toz toprak gibi süprüntülere üfler, tanzif eder. Bulut süngeri zemin bahçesine su serper, toz toprağı yatıştırır. Sonra gök yüzünü çok zaman kirletmemek için çabuk süprüntülerini toplayıp, Kemal intizamla çekilir, gizlenir. Göğün güzel yüzünü ve gözünü silinmiş ve süpürülmüş parıl parıl parlar gösteriyor ve o evamili tanzifiyeyi.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 en saf, en latif suretleri almak için, bir desti hikmet tarafından sevk olunuyorlar. İşte bu tek fiil yani bir tek hakikat olan tanzif, ismi Kuddüs gibi bir ismi azamdan, kainatın daire-i azamında görünen bir cilbe-i azamdır ki, doğrudan doğruya mevcudiyet-i Rabbaniyeyi ve bahtaniyet-i esmay Esma-i beraber, Güneş gibi geniş ve dürbün gibi olan gözlere gösterir. Evet, Risale-i Nur'un çok cüzlerinde katî bürhanlarla ispat edilmiş ki isme hakem ve isme hakimin bir cilvesi olan fiili tanzim ve nizam ve isme adil ve adilin bir cilvesi olan fiili tevzin ve mizan ve isme cemil ve kerimin bir cilvesi olan fiili tezin ve ihsan ve ismi Rab ve Rahim'in bir cilvesi olan fiili terbiye ve inam bu daire-i azam-ı alemde her biri bir tek hakikat ve bir tek fiil olduklarından bir tek zatın vücub vücudunu ve vahdetini gösteriyorlar. Aynen öyle de ismi Kuddus'un bir mazharı ve bir cilvesi olan fiili tanzif ve tahhir dahi o zat-ı vacibül vücudun hem güneş gibi mevcudiyetini, hem gündüz gibi vahdaniyetini gösteriyorlar. Ve mezkür tanzim, tevzin, tezyin, tanzif misillü, o efali hakimane azami dairede vahdet-i noktasında, bir tek sânî vahidi gösterdikleri gibi, Esma-i Hüsnân'ın ekserîsinin, belki binbir esmanın her birinin, böyle birer cilve-i azamı, bu daireyi azamda vardır ve o cilveden gelen fiil büyüklüğü nisbetinde vuzuh ve kat'iyetle vahidi ehadi gösterir. Evet, her şeyi kanun ve nizamına itaat ettiren hikmeti âmme ve her şeyi süslendirip yüzünü güldüren inayeti şamile ve her şeyi sevindirip memnun eden rahmeti vâsiâ ve zihayat her şeyi beslendirip lezzetlendiren rızkı umumi i iâşe ve her şeyi umum eşyaya münasebettar ve müstefit ve bir derece malik eden hayat ve ihya gibi kainatın yüzünü güldüren ışıklandıran bedihi hakikatlar ve bahtani fiiller ziya güneşi gösterdiği gibi bir tek zatı hakîm kerîm rahîm rezzak Hay ve muhyiyi bilbedâhe gösteriyorlar eğer her biri birer bürhanı bahiri vahdaniyet olan o yüzer geniş fiillerden tek birisi vahidi ehade verilmezse, yüzer ve cihte muhaller lazım gelir. Mesela onlardan değil hikmet, inayet, rahmet, iâşe, ihya gibi bedihi hakikatlar ve vahdani deliller belki yalnız tanzif fiili kainat hâlıkına verilmezse. O vakit ehli dalaletin o mesleki küfrüsünde lazım gelir ki ya tanzif ile ala kadar zerreden sinekten tut ta unsurlara yıldızlara kadar bütün mahlukatın her biri koca kainatın tezyinini ve tevzinini ve tanzimini ve tanzifini bilecek, düşünecek ve ona göre davranacak bir kabiliyette olacak veya hut Halika alemin sıfatı kutsiyesi kendisinde bulunacak veya bu kainatın tezyinat ve tanzifatı ve baridat ve mesarifinin muvazenelerini tanzim etmek için kainat büyüklüğünde bir meclis-i meşveret bulundurulacak ve hadsiz zerreler, sinekler, yıldızlar o meclisin azaları olacak ve hakeza. Bunlar gibi hurafeli, safsatalı yüzer muhaller bulunacak hakki Ta her tarafta görünen ve müşahede olunan umumi ve ihatalı ulvi tezyin ve tahdir ve tanzif vücut bulabilsin bu ise bir muhal değil belki yüz bin muhal ortaya girer evet eğer gündüzün ziyası ve zemindeki umum parlak şeylerde temessül eden hayali güneşcikler güneşe verilmezse ve bir tek güneşin cilve-i inikasıdır denilmezse o vakit zemin yüzünde parlayan bütün cam parçalarında ve su katrilerinde ve karın şişeciklerinde belki havanın zerrelerinde birer hakiki güneş bulunmak lazım gelir ta ki o umumi ziya vücut bulabilsin İşte hikmet dahi bir ziyadır rahmeti muhita bir ziyadır tezyin tevzin tanzim tanzif muhit birer ziyadırlar ki o şems-i şu alarıdırlar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 İsmi Kudüs'e bakar, öyle de bütün nezafetlerini de Kudüs ismi ister. Haşiye: Kötü hasletler, batıl itikatlar, günahlar, bid'alar manevi kirlerden olduklarını unutmamalıyız. Nezafetin bu kutsi intisabındandır ki En nezafetu minel iman hadisi nezafeti imanın nurundan saymış. İnne Allaha yuhibbu at-twwabin ve yuhibbu al ayeti dahi tahareti muhabbeti ilahiyenin bir medarı göstermiş. 30. lemanın ikinci nüktesi. Ve min şey'in illa 'indena khazainuhu inuhu ma nunzilehu illa bi kadarin ma'lum. Ayetinin bir nüktesi ve bir ismi azam ve Yahut ismi azamın altın nurundan bir nuru olan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 mevt ve hayat içinde yuvarlanan bir alem var. Halbuki o sarayda, o şehirde, o memlekette, o alemde o derece hayretengiz bir müvazene, bir mizan, bir tevzin hükmediyor. Bilbedaha ispat eder ki bu hadsiz mevcudatta olan tahavvulat ve varidat ve masarif her bir anda umum kainatı görür nazar-ı teftişinden geçirir bir tek zatın mizanı ile ölçülür, tartılır. Yoksa balıklardan bir balık bin yumurtacık ile ve nebatattan haşhaş gibi bir çiçek yirmi bin tohum ile ve sel gibi akan unsurların, inkılapların hücumiyle şiddetle mübazeneyi bozmaya çalışan ve istila etmek isteyen esbab başıboş olsalardı veyahut maksatsız serseri tesadüf ve mizansız kör kuvvete ve şuursuz zulmetli tabiata havale edilseydi, o müvazene-i eşya ve müvazene-i kainat öyle bozulacaktı ki bir senede belki bir günde her cumaç olurdu. Yani deniz karma karışık şeylerle dolacaktı, taaffüne edecekti; hava gazatı muzırı ile zehirlenecekti; zemin ise bir mezbele, bir mezbaha, bir bataklığa dönecekti dünya boğulacaktı. İşte cesedi hayvaninin hüceyratından ve kandaki küreyvatı hamra ve beyzadan ve zerratın tahavülatından ve cihazatı bedeniyenin tenasübünden tut, ta denizlerin varidat ve masarifına, ta zemin altındaki çeşmelerin gelir ve sarfiyatlarına, ta hayvanat ve nebatatın tevellüdat ve vefiyatlarına, ta güz ve baharın tahribat ve tamiratlarına, ta unsurların ve yıldızların hidemat ve harekatlarına, ta mevt ve hayatın, ziya ve zulmetin ve hararet ve bürudetin değişmelerine ve dövüşmelerine ve çarpışmalarına kadar, o derece hassas bir mizan ile ve o kadar ince bir ölçü ile tanzim edilir ve tartılır ki, aklı beşer hiçbir yerde hakiki olarak hiçbir israf, hiçbir abes görmediği gibi,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 Ve bilhassa seyyarattan olan gemimiz yani kürey-i arz bir senede 24 bin senelik bir dairede gezer, seyahat eder ve o harika süratiyle beraber zeminin yüzünde dizilmiş, istif edilmiş eşyayı dağıtmıyor, sarsmıyor, fezaya fırlatmıyor. Eğer sürati bir parça tezzit veya tenkis edilseydi, sekenesini havaya fırlatıp fezada dağıtacaktı. Ve bir dakika, belki bir saniye müvazenesini bozsa, dünyamızı bozacak, belki başkasıyla çarpışacak, bir kıyameti koparacak. Ve bilhassa zeminin yüzünde, nebati ve hayvani dört yüz bin taifenin tevellüdat ve vefiyatça ve iaşe ve yaşayışça rahimane müvazeneleri, ziya güneşi gösterdiği gibi, bir tek zatı ı adlü gösteriyor. Ve bilhassa o hatsiz milletlerin hatsiz efradından bir tek ferdin azası, cihazatı, duyguları o derece hassas bir mizanla birbiriyle münasebetdar ve müvazenettedir ki o tenasüp, o müvazene, bedahet derecesinde bir adl adli hakimi gösteriyor. Ve bilhassa her ferd hayvaninin bedenindeki hüceyratın ve kan mecralarının ve kandaki küreybatın ve o küreyvattaki zerrelerin o derece ince ve hassas ve harika müvâzeneleri var. Bilbedaha ispat eder ki her şeyin dizgini elinde ve her şeyin anahtarı yanında ve bir şey bir şeye mani olmuyor. Umum eşyayı bir tek şey gibi kolayca idare eden bir tek halik adlu Adl-u Hakimin mizanıyla, kanuniyle, nizamiyle terbiye ve idare oluyor. Haşrin Mahkemeyi Kübrasında Mizananı Azim adaletinde, cin ve insin muvazeni amallerini istivad edip inanmayan, bu dünyada gözüyle gördüğü bu muvazeni ekbere dikkat etse, elbette istivadı kalmaz. Ey, israflı, iktisatsız, ey, zulümlü, adaletsiz, ey, kirli, nezafetsiz, vetbat insan. Bütün kainatın ve bütün mevcudatın düşürü hareketi olan, İktisat ve nezafet ve adaleti yapmadığından umum mevcudata muhalefetinle manen onların nefretlerine ve hiddetlerine mazhar oluyorsun. Niye dayanıyorsun ki umum mevcudatı zulmünle, mizansızlığınla, israfınla, nezafetsizliğinle kızdırıyorsun? Evet, ismi Hakimin Cilve-i Azamından olan Hikmeti âme i, âm -i Kainat iktisat ve israfsızlık üzerinde hareket ediyor. İktisadı emrediyor. Ve ismi adlin cilve azamından gelen kainattaki adalet-i umum eşyanın müvazenelerini idare ediyor ve beşere de adaleti emrediyor. Sûre-i Rahman'da وَالْسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْم۪يزَانِ اَلَّا تَدْغَوْفِ الْم۪يزَانِ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 Tanzif ve nezafet bütün kainatın mevcudatını temizliyor, güzelleştiriyor. Beşer'in bulaşık eli karışmamak şartıyla hiçbir şeyde hakiki nezafetsizlik ve çirkinlik görünmüyor. İşte hakiki Kur'aniyeden ve desatiri İslamiyeden olan adalet, iktisat, nezafet hayatı beşeriyede ne derece esaslı birer düstur olduğunu anla ve ahkamı Kur'aniye ne derece kainatla alakalıdır ve kainat içine kök salmış ve sarmış bulunduğunu ve o hakayıkı bozmak, kainatı bozmak ve suretini değiştirmek gibi mümkün olmadığını bil. Ve bu üç ziya-i azam gibi rahmet, inayet, hafiziyet misüllü, yüzer ihatalı hakikatlar haşri ahireti iktiza ve istilzam ettikleri halde hiç mümkün müdür ki kainatta ve umun mevcudatta hüküm ferma olan rahmet, inayet, adalet, hikmet, iktisat ve nezafet gibi pek kuvvetli, ihatalı hakikatlar haşrin ademiyle ve ahiretin gelmemesiyle merhametsizliğe, zulme, hikmetsizliğe, israfa, nezafetsizliğe, abesiyete inkılab etsinler? Haşa, yüz bin defa haşa. Bir sineğin hakkı hayatını rahîmane muhafaza eden bir rahmet, bir hikmet acaba haşri getirmemekle umum zîhûrların hadsiz hukuku hayatlarını ve nihayetsiz mevcudatın nihayetsiz hukuklarını zayiye eder mi? Ve tabiri caiz ise rahmet ve şefkatte ve adalet ve hikmette hadsiz hassasiyet ve dikkat gösteren bir haşmet-rububiyet ve kemalatını göstermek ve kendini tanıttırmak ve sevdirmek için bu kainatı hadsiz harika sanatları ile nimetleriyle süslendiren bir saltanatı uluhiyet böyle hem umum kemalatını hem bütün mahlukatını hiçe indiren ve inkar ettiren haşirsizliğe müsaade eder mi haşa böyle bir cemali i mutlak böyle bir kubh mutlaka mutlakabil bedâhe müsaade etmez evet Ahireti inkar etmek isteyen adam, evvelce bütün dünyayı bütün hakikğiyle inkar etmeli, yoksa dünya bütün hakikğiyle yüz bin lisanla onu tekzib ederek bu yalanında yüz bin derece yalancılığını ispat edecek. Onuncu söz katı delillerle ispat etmiştir ki ahiretin vücudu dünyanın vücudu kadar katı ve şüphesizdir.